Alhamdulillah, Rabna Amin. en Abina na konu, mazila ilgili, bunun fazileti, bunun bonun İslam'daki yeri ve ahkamı ile ilgili olarak fukukta geçen ahkamı ile ilgili olarak inşallah tanımaya çalışacağız. Şimdi cemaatle beraber namaz kılma İslam'ın şialarından hem de en önemli şialarından birisidir. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret eder etmez ilk olarak dikkat edilirse yapmış olduğu icraat neydi? Hemen Müslümanların toplanacağı, namaz kılacağı, ibadet edecekleri bir mescidi tesis etmesiydi. Ve Müslümanların böyle bir mekana ihtiyaçları vardır. İbadet edebilecekleri, özellikle bir araya gelip beraberce Allah'a ubudiyetlerini takdim edecekleri. Ve özellikle de cemaat namazı, beraber namaz kılma. E, bu İslam'ın en önemli şiarlarından birisidir. <gülüyor> We hebben een goede dag, we hebben een goede dag, we hebben een goede dag, we hebben een Meryem dag, we hebben een goede dag, we hebben een goede dag, we hebben een goede dag, we hebben een goede katıl. we hebben een goede een we hebben Vardır, vardır. Deze is de verantwoordelijkheid van de mensen. Ik wil u ook de mensen die in de zomer zitten, die in de zomer zitten, die in de zomer zitten, die in de zomer zitten, die de zomer een keer weten dat de in de Cemaat namazı diyor tek başına kılınan namazdan 27 kat daha sevaptır. Daha faziletlidir. Bu tabii çok ciddi bir rakam. Az değil. 27 kat. Bir anda kişi 27 kat ne yapıyor? Sevap kazanıyor. Düşün ki bir ticarete girmişsin ve o ticaretten çok kar elde edeceksin. Bir de sana bir yöntem söyleniyor ki şunu yaparsan çok ufak bir muamele şöyle bir değişiklik yaparsan 27 kat yani daha çok kar edeceksin. Bir milyar kazanacaksan bu ticaretinde bu yarım saatlik ticarette çarpı 27 27 milyar bir anda kazanacaksın. Ondi <gülüyor> zaman tacirler ne yapar? Kesinlikle o muameleyi muhakkak ki yaparlar. Bırak onu. Bir milyar fazladan kazanacaksın ve 500 milyon fazladan kazanacaksın yani bir buçuk iki kazanacaksın dedikleri zaman bile. Onun peşini bırakmaz. Ya yapmışken güzel yapalım şu ticareti. Güzelce yapalım ki çünkü peşinde para var. Düşünün cemaat şey para için, dünya için böyle bir ehemmiyet veriliyor da dünya bütün içindeki hazineleriyle beraber toplansa sabah namazının iki rekat sünneti kadar bile değer etmiyor. Ve düşünün ki bu namaz farz namazı 27 kat katlanıyor. Cemaatle eda edildiği zaman. Artık siz düşünün yani ehemmiyetini. Ve bizim bu noktadaki taksiratımızı, ne kadar eksik olduğumuzu, bu cemaat namazına ne kadar ehemmiyet vermediğimizi, bu konudaki büyük bir gafletimizi ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Hatta dikkat edilirse cihat ortamında bile sahabe-i kiram cemaat namazını terk etmemişler. Ve Allah uiteen, we hebben geen bejaarden. We hebben geen bejaarden. tehlikeleri var. Karşı taraftan her an saldırabilirler. Durumlar, şartlar zor. Orada bile cemaat hebben geen sahabeler. Ve allah geen nasıl namaz hebben da bejaarden. We yapıyor, konan bejaarden. We ve anlatmıştı. Ve We hebben geen bejaarden. We hebben We hebben geen Nisa 102. İsa suresinde Allah-u anlatıyor. İşte namaza kalktığınız zaman seninle beraber bir grup da kalksın. Öbür grup gidip nöbet tutsunlar. Yani düşmana yakın olsunlar. Seninle işte bu fiyat namazını bitirdikten sonra onlar gitsinler, öbür grup gelsinler, namazlarını kılsınlar. Şeklinde Allah-u tarif ediyor. Silahlarınızı bırakmayın diyor en eziyet olursa, yağmur olursa veya qayıq bir eziyet, bir sıkıntı varsa bırakabilirsiniz. Ve huzu hidrakun diyor. Sakın, yani tedbirinizi de alın o savaşta. Allah Teala taktik öğretiyor. Orada bile cemaat namazı terk edilmemiştir. Orada bile terk edilmiyor. O kadar o kadar önemli. Yine अहमiyetine binaen a.s. şöyle buyuruyor inna edkales salati alel munafikin salatul Isha ve salatul fecir kişiye en ağır, daha doğrusu münafıklara en ağır gelen namaz yatsı namazıyla sabah namazıdır diyor. Munafıklara en ağır gelen namazlar. Neden? Çünkü yatsı vaktinde kişi yorgun olur. Gündüz ve vakti çalışmıştır. Artık istirahat dinlenme vaktidir. Ve o aralarda dinlenme yatma ve yorgunluğu atma saati olduğu için biraz nefse ağır gelir. tabii ona. Aynı şekilde sabah namazı da uykunun en tatlı olduğu uykuyu bölüp de hele özellikle de kış ayıysa hava soğuksa abdest aldığın su soğuksa bu daha da zorlaşıyor. Sabah namazına kalkmak daha da zorlaşıyor. İşte bu zorlanma diyor, bu ağırlık diyor münafıklara aittir diyor mümin için değildir diyor. Evet, nefsiyen insan yani nef nefsen nefis istemez. Zorluğu istemez hiçbir zaman. Her zaman rahatı ister. Ama buradaki yani kişinin imanı meselesi imanı olduğu zaman artık nefsine ağır gelse de gelmese de umurunda değil. Bunu muhakkak yapacağım diye nefsini ezer kalkar. Ama münafık ne yapar? Nefsine tabi olur ve namazlara gitmez. Abdullah bin Mesud diyor, biz fokla özellikle yatsı namazı ve sabah namazına ga zeggen diyor. Ya da zeggen haklarında. Adam yatsıya gelmiyorsa, Sabahna namazına gelmiyorsa, bu adamda bir şeyler var. Bu adam ga olabilir şeklinde şüphe ederlermiş. Hadisin devamında, ik ga zeggen dat ik ga zeggen dat Eğer bu iki namazın faziletini bilmiş olsalardı, bunlardaki sevabı bilmiş olsalardı, emekleyerek gelirlerdi diyor. Düşün emekleyerek namaza gelecekler. Hiç gördünüz mü hayatınızda bir adam camiye ve dükkana giderken, işe giderken emekleyerek gidiyor. İmkansız bir şey görünmemişler. Ama o kadar diyor faziletli ki bunlar, e, sevapları o kadar büyük ki, muazzam ki, Adam emekleyerek dahi olsa giderdi diyor. Sevabını bilmiş olsa. Düşün ayaklar artık tutmuyor. Emekleyerek çıkıp gidecek. Merdivenlerden emekleyerek inecek. Yolda emekleyerek basıp gidecek. Yani bu insanın hiç yapmayacağı bir şey. Ama o kadar çok ki demek ki sevabı diyor. Emekleyerek dahi olsa giderdi diyor. وَلَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَمُرَا بِالصَّلَاتِ فَتُقَامُ ben şunu een diyor. Aklımdan şu geçti ki de namaz getirirsin, namaz de Namaz Namaz de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van de verhaal van İşte namaza gelmeyen kişilere gitmeyi düşündüm diyor. Yanımdaki adamlarla gideceğiz. Yanımızda odun götüreceğiz. Özellikle de yani namaza istirah etmemiş. <gülüyor> cemaat namazına gitmemiş olan o kişilerin evlerine gideceğiz. فَأُحَرِّكَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ Sonra da evlerini ateşe vereyim diyor. Ben böyle düşündüm diyor. Aklımdan böyle geçti diyor. Fakat Resulullah Efendimiz bunu icra etmemiş. Neden? Çünkü evin içinde kadınlar var, çocuklar var. Eğer kadınlar ve çocuklar olmamış olsaydı ateşe verip içindeki insanların yani namaza cemaat namazına gitmeyen kişilerin de yanmalarını bile ne yapmış temenni etmiş Aleyhisselatü Vesselam. Ve yapacakmış da. İllet diyor niye ateşe vermemiş? Çünkü içinde kadınlar var, çocuklar var. Bu kadar önemli yani düşün. Ve tehdit ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Evinin ateşe verildiğini düşün. Bir namaza gitmedim diye. Bir cemaat namazını Bilirsiniz bu rivayetleri Hazreti Ömer bir bahçesi varmış. Gidip bahçesinde oyalanırken bir geliyor bakıyor ki cemaat namazı bitmiş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam vermiş ve namaz bitmiş. Cemaat namazı. Yani namazı geçirme değil. Cemaat namazını geçirdim diye aslında belki gidip araştırsa ve evine dönse bir cemaat namazı kılar. Ya da bizim gibi olsa şuuru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 Madem beni cemaat namazından engelledi bu bahçey artık elimde duramaz. Düşünün yani o bahçeyi o değerli bahçeyi bir anda niye feda ediyor? Sırf cemaat namazına yetişemedi diye. Neyi gösteriyor? Namaza verdikleri ehemmiyet. Ee, Süleyman Aleyhisselam bir zaman diyorlar şey geliyor, atları geliyor bir sürü atı varmış. Bu atlarla ilgileniyor. Onların bakımı, onların yerleştirmesi vs. Bunlarla ilgilenirken ikindi namazını geciktiriyor ve bakıyor ki neredeyse güneş batmak üzere gecikmiş. Ve diyor ben bu namazı nasıl böyle geciktirdim? Nasıl da bir gaflete daldım ve namazım gecikti diye bütün o atları şey yapıyor. Allah yolunda infak ediyor. Hiçbirini durdurmuyor. Hatta bir üvette de bunları kesin diyor kesin müminlere dağıtın. Çünkü etleri helaldir. Atların at eti yenir, yenir yani yen kavimler vardır. İşte bu şekilde onlar cemaat namazına önem verilermiş. Ve zaten sahabe namaz, farz namaz dendi mi onlar cemaatle beraber kılınır şeklinde bu şekilde bilirler. Başka türlü ferdi olarak tek başıma kılarım şeklinde aslında böyle bir kültür yok. Bu çok çok istisnai bir durumdur. Belki adam çok hastadır, ayağa kalkamayacak bir durumdadır ya da başka bir unutmuştur, uykuya kalmıştır. O şekilde tek başına kılar yoksa tek başına namaz kılma nedir onu bilmezler. Hatta o kadar önemli ki İmam Ahmet Rahmetullah Aleyhi'nin içtihadına göre cemaatle namaz kılmak vaciptir diyor. Cemaatle kılmadın mı günahkar oluyorsun. İmam Ahmed'in mezhebi budur yani farz. Vacip, ondaki vacip farz demektir. Düşün yani farz gibi görüyor. Ancak öbür mezheplerde hayır demişler. Bu farz değil. Fakat çok çok önemli olan bir sünnettir. Ee, ve fazileti çok büyüktür. Evet bu cemaat namazı tabi cemaat çoğaldıkça da kişinin ecri de ne oluyor? Çoğalıyor. En az kaç kişiyle cemaat namazı olur? En az iki kişiyle cemaat namazı olabilir. Ali Efetül hadisi var. El itnânî femâfukahûma cemaatun buyurmuş. İki ve yukarısı cemaattır demiş. Ali Efetül Demek ki en az sayısı iki kişidir ve yukarıya doğru e, yükselir. Aynı şekilde kadınlar da cemaat olabilir. Örnek veriyorum kişi evinde hanımıyla beraber ya da annesiyle veya kız kardeşiyle veya kızıyla beraber. Namaz kılacak olsa iki kişi oldu mu cemaat namazı olabiliyor. Bu O fazilet, o büyük sevabı elde etmiş olabiliyor. Onun inşallah soruları unutmayın. Ee, dersin sonunda. Tabii kadının durması konusu da e, tam yanında değil. Bir kişi oldu mu bir e, secdelik yer kadar Bir kişinin yani namazın kıldığı yer mesafesi kadar ne yapar? Arkasında durur, erkeğin arkasında. Yani yanında durmaz ama erkek oldu mu yanında durur. Ayaklar ayaklara, böyle omuz omuza bu şekilde saf tutulur. Kadınların da cemaat namazlarına veyahut da mescitlere gitmeleri mübah kılınmıştır. İslam'da caizdir ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kadınlar da giderlermiş. Cemaat namazlarına katılırlarmış. Özellikle bu sevabını bildiklerinden dolayı. Ancak bir şartı vardır. Namaza giden kadın zinetini almayacak. Güzel kokular sürünmeyecek, süslenmeyecek, süslenmeyecek ve fitne ortamı olmayacak. Bu şekilde takvasına, dinine riayet ederse cemaat namazlarına katılabilir. Camilere gidebilir. Ama Bu gibi noktalara dikkat etmeyecekse gitmesi o zaman caiz olmaz. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde aleyhissalatü vesselam vefat ederken edene kadar sahabe kadınları hep gitmişler namaza. Çünkü temiz bir toplum, takvalı bir toplum ve kadınlar zaten kendilerine çok riayet eden, e, takvalı kadınlar olduğu için hiçbir problem yaşanmamıştır. Ama daha sonralar fitne, fesat yayılmaya başlayınca O eski İslam şuuru artık azalmaya başlayınca kadınlar artık cemaat namazına katılmamaya başlamışlar. Hatta zamanı gelmiş men edilmişler. Neden? Çünkü fitne ve fesada sebebiyet veriyorlar. Düşünün kadın cemaat namazına gidiyor. Namaz kılmak için Müslümanların arasına gidiyor. Ama güzel kokular sürünüyor. Süslü püslü giyiniyor. Sağda solda erkeklerle gerekirse konuşuyor. Hiç yoktan, zaruret ihtiyacı olmadan ziynet eşyalarını ızhar ediyor. Ee, bir hayır işleyeceğim derken öbür taraftan bir şer işleyince o hayırın hiçbir kıymeti olmaz. Buna binaen olmuş? O zaman e, kadınlar artık terk etmişlerdir. Ve bu konuda da Hazreti Aişe radıyallahu anh'a diyor eğer aleyhissalatü vesselam sizin bu halinizi görmüş olsaydı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra kadınlara söylüyor Sizin bu halinizi görmüş olsaydı sizi namazdan men ederdi diyor. Düşün o dönemden artık başlamıştı yavaş yavaş. Artık bozulmalar eskisi gibi olmama yani. Evet. Yani kadının da demek ki e, namaza katılma şartları odur. Eğer takvasına dikkat edecekse, hiçbir fitne ve fesada sebebet vermeyecekse cemaat namazına katılabilir ama böyle bir şey varsa cemaat namazına katılmaz. ve özellikle de Bayram namazlarında Aleyhisselatü Vesselam teşvik etmiştir ve emretmiştir. Kadınları çıkarın çocuklarla beraber gelsinler işte imamın duasına e, iştirak etsinler. O bereketten onlar da faydalansınlar. Normalde İslam'da böyledir yani özellikle bayram namazlarında mescitte değil açık alanlarda musalla denen denir açık alanlarda namaz kılınır. Sünnet olan odur. Ee, boş bir arazide geniş bir arazide namaz kılınır bayram namazı mescidin dışında ve o bayram namazına kadınlar, çoluk, çocuk e, ve hatta özürlü olan kadınlar da gelirler. Hayızı olan, aybaşı adeti gören kadınlar bile gelebilir çünkü mescid olmadığı için neden? Ta ki gelsinler tekbirlere istirak etsinler ve Müslümanların dualarına e, onlar da şey yapsınlar ortak olsunlar. Bereket onları da kuşatsın diye özellikle onlar da teşvik edilmiş. Tabi bütün bu sünnetlerden şu anda mahrum konumdayız. Geri bu sünnetin terk edilmesi, musalla denen yerlerde kalınmaması, hayat şart, yani hava şartlarının da bazen müsait olmayışı ve özellikle de mescitlerin şu anda tağutların ellerine geçip ancak tağutlar, tağutların memurluk yapabilecek, yapacak kimselerin kimseler teslim etmeleri sebebiyle Bizleri çok büyük hayırlarda ne yapmışlardır mahrum etmişlerdir tamamlar. Evet, cemaat ile ilgili olarak demek ki iki ve yukarısı cemaat olabiliyor. Kadınlar meçidlere gidebiliyorlar, şey ise şartıyla fitnelere girmeme şartıyla. Yine imamla imametle ilgili olan ahkamda da. Eğer bir kişi bir mescide tayin edilmişse, imam olarak tayin edilmişse, sultan, halife tarafından başka birisinin gidip orada namaz kıldırması caiz değildir. Ee, yani ona, ondan izin almadan, ona söylemeden direkt geçip namaz kıldırması caiz değildir. Çünkü bu konuda Aleyhisselatü Vesselam'ın emri vardır. وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الْرَجُلَ ف۪ي سُلْطَانِهِ اِلَّا بِإِذْنِهِ Kişinin sultanı, egemenliği, hakimiyeti olduğu yerde kişi kişinin imamı olamaz diyor. İmamlık yapmasın diyor ancak onun izni varsa. Bu aynı şekilde sırf mescit için geçerli değil, aynı şekilde evi için de geçerlidir, mekanı için de geçerlidir. Müslüman kardeşinin evine gittiğin zaman veya mekanına gittiğin böyle olduğu zaman geçip önünde namaz kılamazsın. Ancak kendisi izin verirse, buyur namaz kıldır derse ve hatta izin verdiğini biliyorsun. Neden? Çünkü senin hıraatın daha güzel, daha iyi anlıyorsun. İslam'dan o şekilde, genel anlamda bir izin olduğunu bilirsen o şekilde geçip imamet yapabilirsin. Ama eşit olduğun zaman böyle bir şey yoksa onun önünde geçip namaz kıldırman caiz değildir. Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış. Ancak izin vermesi şartı vardır. Evet yine bununla ilgili ahkam cemaat namazına başlandığı zaman nafile namaza başlanmaz. Tekbir getirdi mi imam bitmiştir artık. Herhangi bir nafile ibadet yapılmaz o esnada. Gidip sen de ne yapacaksın? iştirak edeceksin. Çünkü Aleyhisselam "İzâ ukîmetis salâtü fe lâ salâte fe lâ salâte illel maktûbe" Eğer namaz için kamet getirilmişse ancak yazılmış olan namazı kılabilirsin. Onun haricinde Herhangi bir namaz yoktur diyor. Ancak sen namaza başladın bir de baktın ki ikamet getirildi ne yapacaksın bozup namaza mı iştirak edeceksin yoksa namazını tamamlayacaksın hayır namazını tamamlayacaksın demiş alimler ama ne yaparsın kısa tutarsın hafif tutarsın ki namazı geçirmeyesin namazını çabukça kılarsın o şekilde imama iştirak edersin. Eğer cemaat namazının kaybolacağını hissederse kendisi nafilededir. Baktı ki cemaat namazı kaybolacak, geçecek. O zaman o şekilde nafile, şey, evet, nafile namazını bozabilir. Örneğin mesela 4 rekat nafileye niyetlendiği haklı başladı. Bir de baktı ki ikamet getirdiler. Sabah namazı kılınacak. 2 rekat. İşte 2 rekat, o 4 rekat tamamına kadar 2 rekat Bitmiş olacak diye o zaman ne yapabilir? Kesebilir. Aksi halde kesmez. Namazını hafif tutar. Çabukça kılıp e, iştirak eder. Evet. Namaza geç kalan kişilerle ilgili olarak Aleyhisselam'ın beyanına göre kişi eğer rükua varırsa, imam rükutayken kişi de o rükuta yetişirse imama onun için bir berekat Namaz zijn je niet volijor. Alles dat u zegt is dat u zegt dat u zegt dat u zegt dat u zegt dat u zegt dat u zegt dat u de gidip, Allahu -ekber istiftah, istiftah tekbiri getiriyorsun. Tahrim tekbiri de u zegt dat istiftah de dat u zegt dat u zegt dat u zegt dat u zegt dat u zegt dat u zegt dat u zegt dat Olmuş oluyor. Ama buna yetişmedin mi bir rekat kaçırmış oluyorsun. Tabi bu konuda ona yetişemezsin diyen istisna alimler de var. Fakat cumhur demişler bir rekata yetişmiş oluyor. Aynı şekilde eğer imam selam vermemişse cemaate ulaşırsan orada sevap kazanırsın ama cemaate ulaşma şeklinde sayılmıyor. Ama bir rekata en son bir rekata yetişmişsen O zaman cemaate yetişmiş oluyorsun, ona göre sevabını alıyorsun. Yani cemaati idrak ettin, yetiştin anlamına gelir. Eğer bir rekat olsan, en azından bir rekata yetişirsen cemaate yetiştim anlamındadır. Ama yok, o son rekatı da yetişmedin. Bir baktın tahiyyatta selam vermek üzereler. Gidip iştirak ettin mi? Sen artık cemaat namazına yani yetişmiş sayılmıyorsun. Fakat Ama ne deri ne de sevabın vardır. Gidip orada İne katılırsın. Yani, münferit tek başına kılmazsın. Aynı şekilde kişi cemaat namazına gittiği zaman imama hangi hal üzere görürse o halde iştirak etmesi gerekiyor. Ya bekleyeyim de secdeden kalksınlar, ikinci rekata başlayınca gireyim. Ya da şu tahiyatı bitirsin de ondan sonra gireyim. Şey olmaz. Aynı olduğu hal üzere, rükutayken, secdedeyken, tahiyattayken hangi hal üzere Bulursan diyor, hemen gidip iştirak edeceksin. Olduğu hal üzere aynen o. Onu sen de taklit edip rukuta istesen deme rukua eğileceksin diyor. Peki namaza geç kaldık. Bir iki rekat kaçırmış olabiliriz. Üç rekat kaçırmış olabiliriz. E, yetiştiğimiz rekatlar bizim namazımızın başı mı olacak yoksa sonu mu olacak? Örnek görüyorum. Birinci rekatı kaçırdık. Dört rekatlı bir namaz. İkinci rekatı kaçırdık. Hani biliyorsunuz birinci ve ikinci rekatlarda Sübhaneke, Fatiha'dan bir sure okunuyor. Değil mi? Üçle dörtlerde sadece Fatiha okunuyor. Örneğin birinci rekatı kaçırdık. Kaçırdığımız zaman İmam selam verdikten sonra kalkıp bir rekat tamamlıyoruz. Onu nasıl yapacağız? O namazı, yani o bir, bir rekatı başın Namazın başını mı sayacağız yoksa namazın sonu olarak mı sayacağız? Bu konuda ihtilaf vardır. Başı sayanlar olmuş, sonu sayanlar olmuş ama kuvvetli görüş inşallah onu e, yani yetişmiş olduğun namaz sonu olarak addedeceksin. Başına yetişmemişsen bir rekat veya hatta iki rekat o senin kaçırdığın e, bir rekat veya hatta iki rekat olarak e, sayacaksın. Pardon. Bu tercih edilmemiş. Bu görüş var. Fakat tercih edilen görüş ee, kaçırmış olduğun birinci rekat o senin son rekatın olarak addedilecek. Yani selam verdikten sonra imam bir rekat kalkıp sadece Fatiha okursun ve selam verirsin. Yani dörtü tamamlar gibi o şekilde addedilecek. <gülüyor> bir gittin baktın iki rekat kılmış imam. Ne yapacaksın? Yani imamla beraber üçle dörtü kılıyorsun. Sadece Fatiha okunuyor. Kalkıp üçle dörtü tamamladığın zaman tek başına aynı şekilde sadece Fatiha okur, bitirirsin. Başı gibiyi saymıyorsun. yani. Fatiha, Zamm-i Sure, Subhaneke o şekilde değil. Sadece Fatiha. Çünkü bu konuda Aleyhisselatü Vesselam diyor Neyi geçirdiyseniz diyor tamamlayın diyor. Burada ee, alimler Ne çıkarmışlar bu hadisten? Nasıl bir fıkıh çıkarmışlar? Demek ki ne eksik olmuşsa tamamlayın. Tamamlayın demek tamamlanması için sonunu getireceksin. 3 ile 4, 3 mesela vettel sırf 4 şeklinde sonunu yapacaksın diye fıkıh çıkarmışlar. Demek ki bu konudaki kuvvetli görüş nedir? 1 rekat ve 2 rekat veya 3 rekat, rekat kaçıran bir insan ne yapacak? Sanki birinci rekata yetişmiş gibi addediyor kendisini. Geri kalan iki, üç ve dörtü namazın sonuymuş. Sonunda neler yapılır? Sadece ikinci rekatta bir sure okunur. Üçle dörtlerde sadece Fatih'e okunur. O şekilde e, Fatih'e okur sadece ve namazını tamamlar. İmam namazda eğer kıraatını açıktan okuyorsa sabah namazı gibi, akşam namazı gibi, ya da namazı gibi Bu konuda ne yapması lazım ona tabi olan? Burada ihtilaf var. İmam Şafi'ye göre imama tabi olan her bir kişi mecburen Fatiha suresini okumak zorundadır. Fatiha'yı okumazsa onun namazı nedir? Batıldır. Açıktan olsun, gizliden olsun muhakkak ki Fatiha suresini diyor okuyacaktır diyor. Namaza iştirak eden kişi. Cemaatle beraber namaz kılan kişi. İmam Ebu Hanife demiştik ki hayır. Ne Fatiha okur ne de Zamm-i Sure okur. Hiçbir şey okunmaz. Sadece Subhaneke okur başta. Ondan sonra susar. Çünkü imamın kıraatı tabi olanın kıraatıdır demiş. Bu konuda hadis var. Aynen öyle diyor Aleyhisselatü Vesselam. İmamın kıraatı tabi olanın kıraatıdır buyurmuştur. Ebu ee, İmam Ahmed ile İmam Malik demiştik ki Gizli olan namazlarda okur, açık olan namazlarda dinler. Ya da fırsat verirse imam Fatiha'yı okudu ve sustu. Fırsat verirse Fatiha'yı okur. Fırsat vermezse Fatiha'yı bitirdi ardından bir süre başladı, susar. Okumaz. Gizlilerde hep okur. Yani öğle, ve öğle ile ikindi namazlarında ne yapar? İmama tabi olan kişi Allahu Ekber der, Subhaneke okur, Fatiha okur. Bitti. Zamm-i sure okumaz. İkinci rekat sadece fatiha. Üç ile dört sadece fatiha. Ama akşam namazı mesela kılıyor. Ya da sabah namazı ya da yatsı namazı bunlarda açık mu fatiha okudu mu susacak. Okumayacak. İmam fırsat verirse okur. Fırsat vermezse hiçbir şey okumuyor. O şekilde sadece dinler. Üç ile dörtlerde nasıl yapar? Yatsı namazı örnek veriyorum. 1 le imam de imam okuyor, okuyor. sen hiçbir şey okumadın, sana fırsat de vermede Fatiha'ya. 3 le susuyor ya, o mu, sen de Fatiha'yı okuyorsun. O şekilde, yani gizli olan hallerde okursun diyor, açıktan okunan, yani hallerde okumazsın. Çünkü bu konuda Allah-u Teala'nın emri var. فَإِذَا kuran الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ Kur'an-u Kerim okunduğu zaman onu işitiniz, dinleyiniz ki, umuruz ki rahmete ayetini delil getirerek demişler hem imam okur hem de biz Fatiha okursak olmaz bu ayetle çelişmiş oluruz caiz olmaz başka önemli bir haslet imamın arkasından namaz kılan kişi imamı beklemek zorundadır İmamdan önce rükuya gitmesi secdeye gitmesi selam vermesi hareket etmesi kesinlikle caiz değildir bu konuda aleyhissalatü vesselam tehdit ediyor Ama yahsha ahadukum idha rafa rasa qabla al-imam an yuhaul illa Allah ra'sehu himar Sizden birisi imamdan önce başını kaldırdığı zaman korkmaz mı ki Allah Teala onun başını eşek başına çevirir böyle yaparsa veya yec'al suratahu surata himar da onun suretini eşeğin suretine çevirir Böyle bir şeyden çekinmez misiniz diyor korkmaz mısınız Bu kadar yani nedir kötü bir şeydir imamdan önce is te sujooden gaan, rukwaan gaan, salam brengen. Ondán de de Allah akbar, de rukwaan eindigt, Allah hamid, de Allah-u Ekber dediği secdeye vardığı zaman cemaat de harekete geçer secdeye giderlermiş. İmamla beraber değil. Türkiye'de böyle bir adet var. Genel anlamda camilerde gördüyseniz imamla beraber tıpkı Allah-u Ekber herkes Allah-u Ekber beraber. Rükuta, suçutta tam imamla beraber hatta sonlayanlar da oluyor bazen. Geçiyorlar. Böyle oldu mu da namazı batıl olmuş oluyor. Evet, imametle ilgili olarak ahkam da, imamın yani riayet etmesi gereken, imamda bulunması gereken şartlara gelince de tabi şu bir gerçektir, İmam olmak faziletli de büyük sevabı vardır. Ve imamete geçirilen bir kişi imametten kaçmaması gerekiyor. Neden? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam e, bu konuda müjde veriyor ki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 tayin ettiği zaman, falan falan falan falan siz şu mescitte, şu camide, şu camide imam olacaksınız diye tayin ettiği zaman bundan kaçmamak gerekiyor. Çünkü çok büyük fazileti vardır sevabı. Ee, çok muazzamdır, büyüktür. Hatta bu sevabını sahabe duyduktan sonra Hazreti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek, Ya Resulullah eğer e, izin verirsen ben falan camide, falan mescitte imam olmak istiyorum. Ya da beni oraya tayin et ya Resulullah, gönder diye ben orada namaz kıldırayım, cemaat yapayım yani imam olayım diye gelip talep ederlermiş. Sırf bu sevaba ulaşmak için. Evet, demek ki namazdan kaçmak doğru değildir, imametten kaçmak doğru değildir. Peki imamete en layık olan kişi kimdir? Yani iki, üç, beş, on ve daha fazla Müslümanlık toplandığı zaman Ve geçip namaz kılacaklarsa bu konuda en evle olan kişi kimdir? İmam olmaya müstahak olan kişi. Bu konuda Allah'ın kitabını en iyi bilen, en iyi okuyan kişi imamete en layık olan kişidir. Kıraatı düzgün ve Kur'an-ı Kerim bilgisi olan kişi özellikle de tecvid kurallarına, kıraat kurallarına, harflerin mahreçlerine riayet eden kişi en evle olarak imam olması gerekiyor. Eğer bu konuda eşit olurlarsa baktı ki onun gibi kıraatı güzel olan kişiler vardır. Bir fark yok. O zaman diyor fıkhı daha fazla olan kişi. İslam'ı daha fazla tanıyan, fıkıh bilen, ilim bilen kişi. Özellikle namaz ahkamını, din ahkamını bilen. Çünkü namazın ahkamı vardır. Nerede nasıl bozulur, bozuldu mu neleri yapılacak gibi bunların bilinmesi gerekiyor. Fıkıhta en iyi olan kişi ne yapar? O ileri geçer. İmamlık yapar. Eğer kıraatta ve fıkıhta eşit oldular. iki üyette daha fazla. Eşit oldular. O zaman daha önce hicret etmiş olan kişi takdim edilir. Hicreti daha önce olan kişi. Tabi günümüzde böyle bir hicret şu anda yaşamadığımız için vallahu anembe ki buna kıyas olarak daha önce iman etmiş. Daha önce bu İslam'da böyle hayatı geçmiş olan kişi ne yapar? İmamete geçer. Eğer bu konuda eşit olarsa, yine hicrette eşit olarsa o zaman yaş olarak daha büyük olan kişi getirilir. Yaşı daha büyük olan kişi imamete geçirilir. Tertip bu şekildedir. Tabii burada yine dikkat edilmesi gereken şey birincisi mescidin imamı varsa, tayin edilmiş olan e, imamı varsa onun önüne geçip namaz kıldırmak caiz olmaz. Ancak onun izni olması gerekiyor. İkincisi, bir eve gittiği zaman, misafire gittiği zaman o, o evin sahibinden izin almadan imamete geçmesi doğru değildir, caiz değildir. Ancak o ev sahibi izin veriyorsa, bunu biliyorsa ve hatta izin vermişse daha önce e, caizdir. Üçüncüsü sultan olduğu zaman, Müslümanların Halifesi, emiri vs. Müslüman'in ileri geleni olduğu zaman onun önüne geçip namaz kıldırmak, mine nedir? Caiz değildir. Kimin namazı? Imameti, yani imameti namazda imameti olmaz, sahih olmaz. Fasık kişinin imameti sahih değildir. Fasık olan, yani günahlarda ısrar eden, Ya da büyük günah işleyen kişinin namazı sahih olmaz, caiz olmaz. Yani geçip Müslümanlara namaz kıldırması. Ama farazi mesela geçmiştir. Müslüman da bilmeden ve arkasında kılmıştır. Veyahut da mecburi olarak kılmıştır. Özellikle o fasık zalim olduğu zaman Haccacın durumu olduğu gibi Haccacın arkasında mesela Abdullah bin Mesud'un ya da Abdullah bin Ömer'in namaz kılması gibi Bu şekilde namaz kılınsa caizdir. Sahihtir. Ama böyle bir durum yoksa o kişinin arkasında namaz kılınmaz. Fasıl kişi imamete getirilmez. Aynı şekilde ruku ve sucuda karşı aciz olan kişinin imameti de caiz değildir. Adam rükuya varamıyor. Hastalıktan, işte herhangi bir sakatlıktan dolayı. Secdeye kapanamıyor. Böyle bir imam geçip müslümanların önünde imamlık yapamaz. Ne yapacak? Tabi olacak. Kıyamda duramayan kişi de namaza geçemez kıyamda. Duramıyor, ayakları tutmuyor. Kıyamda duramıyor ya da sakattır, sürekli oturarak namaz kılıyor. O kişinin de geçip namaz kıldırması caiz değildir. Ancak şu durum müstesnadır. Normal bir imam aslında ayakta namaz kılıyor. Fakat o o gün, o vakitte herhangi bir özürü olmuştur. Bacakları çok ağrımıştır. Vette düşmüştür, bir şey olmuştur. Artık yani ayak üstünde duramıyor. O zaman nasıl yapar? Oturarak namaz kılarken cemaat de oturarak namaz kılar. Cemaat ayakta o oturarak olmaz namaz. Cemaat de oturacak. Aleyhisselatü Vesselam bir gün aciz olunca namazı hasta olduğundan dolayı Ayakta kıldıramıyor. Oturarak özellikle vefatına doğru oluyor bu hadise. Oturunca namaza tam başladığı zaman hatta namaza başlıyor. Sahabe-i Kiram ayakta namaza başlıyorlar ve eliyle işaret ediyor. Oturun diye sahabe-i Kiram da oturuyorlar. Namazı oturarak eda diyorlar. Demek ki o imamın bir özür varsa oturarak namaz kılacaksa cemaat de o zaman ne yapar? Oturarak namaz kılarlar. Ayakta olmuyor. Aynı şekilde ümmi kişinin de geçip namaz kıldırması caiz değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumayan, bilmeyen, okumamış ya da sure ezberlememiş bir kişinin geçip namaz kıldırması caiz değildir. Feltek olan kişinin de geçip, yani dili düzgün olan kişinin önünde namaz kıldırması da caiz değildir. Feltek yani ise harflerini daha doğrusu S harflerini S olarak okuyan kişi kişinin imameti de olmaz. Ancak başka bir fel olursa onun önünde olabilir ya da tek başına zaten namaz kılabiliyor. Ama Müslümanların önüne geçip şey yapamaz. İmamlık yapamaz. Aynı şekilde Müslümanların kerih gördüğü, sevmedikleri kişinin de geçip namaz kıldırması da caiz değildir. Müslümanlar nefret ediyor. Ama nefret etmelerinin de haklı sebebi olacaktır. Haksız sebep olursa bu yine namaz kıldırabilir. Hakkı anlattığı için, uyardığı için sevilmez mesela imam. Hayır bu bir özür, bir sebep değildir. Ama yok. Gerçekten o imamın bazı hasletleri var. Ahlakı işte kötüdür. Milleti hep şey yapar. Çok kırıcı konuşur. Çok kırıcı hareketleri var. Genel anlamda Müslümanlar sevmez. Böyle bir tip bir kişi oldu mu da Müslümanın önüne geçirip namaz kıldırması caiz değildir. Evet. Genel anlamda ahkam bundan ibaret. Rabbim bizleri bu noktada hassas davranan bu cemaat namazına önemli veren mümin kullarından eylesin. Va'akiru dağana an alhamdulillahi rabbil aalameen. Sormak istediğiniz inşallah sorun.